Herkese iyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programı özel programından daha merhaba özel programı diyorum. Aslında bütün yayınlarımız özel tabii ama bu yayının özel olmasının sebebi... Pandemi süreciyle birlikte e, uzaktan yayınlara başladık ama bu sefer gerçekten çok uzaktayım. Türkiye'nin en güney uçlarından birindeyim. Antalya'nın Kaş ilçesinden bildiriyorum. Ömer abiye de buradan bir kez daha diyeyim. Ömer abi pandemi devam ederse biz böyle Türkiye'nin her köşesinden uzaktan yayınlara e, devam edeceğiz. E, tabii bunun avantajı da var, avantajları da var. Stüdyomuzu çok özlüyoruz ama bir yandan mobil olarak Türkiye'nin her yerinden ...yayın yapma imkanımız da var. Neden buradayım? Aslında tatile bir, bir gezmeye geldim ama buradaki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Şöyle bir konu çıktı. Kendi elinden çıktı ortaya. Gazeteci dostlarımı, e, hala dostlarım... E, ...onları ziyarete geldim. Ve burada gördüm ki... E, ...duyuyordum, biliyordum... E, ...başka türlü hayatlar kurmayı... E, ...alternatif yaşamlar sürdürebilmeyi... E, ...herkesin hayalidir. Böyle gidelim tatil yaptığı yerde... Yaşayabilir miyiz yapabilir miyiz diye çok konuşulur çok duyarız benim de bir sürü hayalim var zaten insanlar hayalleriyle doğarlar yaşarlar e, hayalleri bitmeden de ölürler e, bir kısmımız işte o hayallerini gerçekleştiremiyor ama benim şu anda yanımda 3 tane çok sevdiğim arkadaşım dostum var e, bugün de yayını e, birlikte yapacağız e, ve o, o insanlar şu anda yanımda duran bu insanlar hayallerini gerçekleştirmişler. En önemlisi de bir anlık gerçekleştirme değil, bu hayali sürdürebilmek meselesi çok önemli. Onu başarmış insanlar. Hemen ben bu arada ben kendi Serkonuncak hesabımdan da nasıl bir ortamdayız? Bir Kaşın e, yeni köy değil mi? Yeni köy burası. Yeni köydeyiz. Kaşın tepelerinde e, 600 metre rakımlarda. Etrafımız e, ormanlar, çiçekler, cırcır böceklerinin arasında dışarıya bir masa kurduk. Bunu da kendi Instagram hesabımdan canlı olarak da şu anda veriyorum. Dileyen dinleyicilerimiz de oradan aynı zamanda izleyebilirler. Böylece radyonun görüntülüsünü bir kez daha başarmış olduk. Ben hemen yanımdaki konuklarıma Demet Bilge Hı -hı. Erkasaplar, e, Vahap Şatır var e, ve Dilara Şatır var. Hepsine hoş geldiniz diyeyim bir öncelikle. Hoş bulduk Serkan. Hoş bulduk. Şimdi önce kimden bahsedacağız? Yani e, Vahap dedi ki ne olur benden başlayın. Ama şöyle bir şey var ee, sen insanları buraya çektin Vahap ee, Hı -hı. biraz önce bu, bu meselelerde hep bir önce olur ya Hı -hı. E, önce gelir Hı -hı. keşfini yapar planlamasını Hı -hı. yapar oraya yerleşir ve daha sonra da diğer arkadaşları uygunsa gelir Hı -hı. biraz sen bunu yaptın ben şimdi e, çok konuşuyorum e, fazla da vakitten almamak için az konuşmaya Hı -hı. çalışacağım ama bu benim pek elimde değil hemen seni bir kısaca anlatayım. Ben e, biliyorsunuz Radikal Gazetesi'ndeydim. Radikal Gazetesi'nde mesai arkadaşlığı yapamadık. Çünkü Vahap ayrıldı. Ben onun kadro boşluğundan yer alarak biraz halef-selef ilişkisiyle e, onun yerine kadroya geçtim. Aslında profesyonel bir gazeteciydi. Ve gazeteciliği bıraktı. E, ben birden pilot olmaya karar vereceğim dedi. Pilot oldu. Sonra başka bir dünyayı gezeceğim dedi. E, sonra evlendi. Çocuk yaptı ve... En sonunda bu cennet gibi karşıdaki <gülüyor> köye yerleşti. <gülüyor> ilk sorun tabii ki şu olacak. Yani <gülüyor> iyi bir beyaz yakalı işim var gazetecisin ve birden bırakıyorsun bir ışık geliyor. Ne geliyor yani birden ben pilot olacağım deyip bırakıyorsun. Bu kadar kolay mı? Ve yani karar vermek kolay mı? Başarmak kolay mı? Ee, kolay olduğunu söylemek güç tabii. Kolay diyemem ama e, ben de aslında biraz seninle de konuştuğumuz gibi senin gibi düşünüyorum. İnsan hayal ettikten sonra. Ee, gerçekten e, istediği yere bir şekilde e, o duygularda samimiyse ulaşabildiğini düşünüyorum. Yani herhalde hikayenin özü benim için odur. Çok istedik. Evet, çok istedik. Çok gerçekten iyi. çok istedik. Şimdi bir e, Pilotlu kısmı var. Biraz hı. da yıllardan da bahsedelim. Yani gazeteci bıraktıktan sonra kaç sene eğitim aldı. Yani özelinde hızlı geçebiliriz hı hı. tabii ama. E, ne kadar sürdü? Hemen pilot olabildin mi? Sonra pilotluğu da bir ara bırakmayı dünyayı gezmeye evet. karar verdin. Çok, hepsini mi çok istedin gerçekten? <gülüyor> çok acayip yani. <gülüyor> ben şaşırıyorum yani. Çok <gülüyor> insanı çok böyle e, şaka gibi geliyor ya. Pilot hocam bırak. Dünyayı gezeceğim bırak tamam. Yani bu verdiğin kararlar insan... Bir ömrüne sığdırıyor bir tanesine ancak sen böyle bir ömrüne 4-5 tane insanın hayaline sığdırabildin. Ben kendimi öyle görmüyorum ama e, arkadaşlarımdan, çevremden duyunca daha iyi anlıyorum. Ben de galiba cesur bir insanım ben. E, onu fark ediyorum kendimde. E, gazetecikten sonra 2 sene pilotluk eğitimi Anladım. aldım. Bir 5 sene kadar İstanbul'da bir havayolu şirketinde çalışıyordum. Eşim avukatlık yapıyordu. Biz iki beyaz yaptık. Niye, kopuyorsun? Niye kopuyorsun? Bağlantımızda bir sorun oldu galiba. Diyelim biz e, ekonomi ekoloji programından e, internetimiz güzel aslında ama e, çok uzaktayız çok uzakta olunca böyle e, sorunlar da oluyor dinleyicilerimizden e, özür dileyelim ve kaldığımız yerden devam edelim Vahap'ta, Vahap'ta kalmıştık Vahap'ın hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini anlattık dua edelim yayınımız boyunca bir daha e, kopmaz inşallah iki sene pilotluk daha sonra pilot olmaya başladım ve Pilotluk hayatın ne kadar devam etti? Beş sene kadar İstanbul'da bir hava, özel hava şirketinde çalıştım. Ee, arkasından da biz Dilara ile, Dilara'da avukatlık yapıyordu o sırada. Biz dedik ki hayır biz bunun içinde olmayalım, hayatımızı değiştirelim, dönüştürelim diye yola çıktık. Aslında bakarsanız oralarda aşama aşama çok fazla detay var, hı hı. fazla uzatmak istemiyorum. Ee, Yaklaşık bir buçuk sene kadar dünyada ve Türkiye'de gezindik. Ee, biliyorsun tarım çiftliklerini, organik tarım yapılan çiftliklerde gönüllü çalıştık. Elimiz iyice toprağa değişti iki şehirli beyaz yakalı olarak. Arkasından da e, bir kaş maceramız başladı. Kaşa e, Kaş'ta bir, uzunca bir süre diyeyim bir sene kadar e, aralıklı olarak dağların... yaşamaya başladık. Kaş'ın dağlarından başladık ama. Zaten Dilara'yla yaptın değil mi bu kısımları? Tabii. Bu tabii. O evet. zaman ben Dilara'ya dönüyorum. Dilara da, e, o da bir beyaz yakalıydı, bir hukukçuydu, avukattı. Bütün o mesleğini, her şeyini geride bıraktın, evlendin, dünyayı gezmeye başladın. Tabii. Sonra çocuk, <gülüyor> Anka, e, bugünkü yaşında bir çocuğunuz da var evet. ve buradan istersen sen e, Vahap'ın bıraktığı yerden sen devam et. Nasıl böyle bir, bence radikal bir karar. Nasıl verdiniz o radikal kararı? Ee, tabii İstanbul'dan çıkarken dönecek miyiz? Bilmiyorduk. Yani yola çıktık ama biraz gezelim, e, doğaya kaçalım. E, bir denemeydi bizim için. Hiçbir zaman bir köyde yaşam tabi tecrübemiz olmamıştı. Bab'ın kaldığı yerden devam edersek Kaş'ta bin rakımda bir dağda köy evine yerleştik ve macera orada başladı. Evet. Dağlarda gezinirken biz dedik ki yok dönemeyeceğiz biz. Biz kesinlikle evet. buraya aidiz ve... Aslında kısa, ilk baştaki plan kısa süreli mi bir deneyelim bir... Ee, yani ucu çıktı? Çıktı. Çıktı. Evet. çıktı. evet istifaları basmak hiç kolay olmadı Dövüş ama almamıştı almamıştık, yani. Almamıştık, ucu çıktı. Kaş dağlarına yerleşince de tamam dedik, biz buradan devam edeceğiz. Artık İstanbul defteri kapanmıştı. Bir sene yakın dağlarda, ormanlarda Kaş'ın bütün çobanlarıyla beraber her yeri gezdik, dolaştık ve gitgide burada bir çevre edindik. Ee, ve artık e, ikili şey sürdürülebilirliği sürdürülebilirli gösterdi bir sağladı ve dedik ki evet burada biz bunu yaparız ee, ikili bir hayata geçebiliriz şehirde de olabiliriz köyde de olabiliriz bence bu insanlara büyük bir e, yani heves verecektir diye düşünüyorum. İlla kendini kapaman gerekmiyor. İlla e, belki kopman, kopman gerek. gerekmiyor. Her, neyse ilgi alanın, neyse hobin bunu her yerden yapabilirsin. E, köylü olman gerekmiyor. Neye ihtiyacın varsa buradan da devam edebilirsin. Biz bu ikili hayatı kurarak e, işte yaklaşık 5 seneyi doldurduk. E, çok güzel, çok memnunuz. Bir hayatın içindeyiz artık. Şimdi 5 sene, yani burada e, benim zaten hani neden bu konuyu Konuşuyoruz kısmı şurada çok önemli. Ee, ben böyle alternatif yaşam, işte ekolojik hayatlar, başka türlü hayatları tercih eden bir sürü dostum da oldu. Türkiye'de bunu başarmış e, insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İşte Alakır'daki tubaylı bir en uzun herhalde onlardır. Hı hı. Ondan sonra benim sürdürülebilirliğini sağlamış o ekonomik model de çok önemli. Çünkü hayatımıza devam etmek zorundayız bir yandan. Bir ekonomik model de yaratmak zorundayız. O 5 yıl çok önemli. Artık bence bir eşiği eşi kaç yıldır bilmiyorum 2 yıl mı 3 yıl mı onu e, atlatmış ve bunu bir modeli oturtmuş Hakikaten böyle özlenilecek, insanların hayalini kurduğu bir hayata kavuşmuşsunuz. Bu yüzden konuşuyoruz. Yani zaten şunu açıklığa kavuşturalım tabii. Yani biz nasıl geçiniyoruz? Evet, Vahap Antalya'da tekrar uçuşa başladı. Ee, ama çok farklı bir e, hayat sistemine geçerek uçuşa başladı. İstanbul'daki o yoğun uçuşlar ve orada yaşadığımız hengame değil, e, biz köyümüze de kaçabildiğimiz, buradan da uçuşlarına devam edebildiği, gece geldiğinde işte Bostan'ın suladığı, <gülüyor> ertesi gün uçuşu olsa da Gündüz uykusundan fedakarlık edip domatesini de yaptı, e, sütünü de kaynattı. E, bir modele müthiş geçtik. E, yani insanlar tabii çünkü en çok onu soruyorlar nasıl geçiniyorsunuz. Evet biz ben mesleme geri dönmedim anne oldum ama vahap e, bunu devam ettiriyor hala tabii ki oradan Hı. biz e, kazanıyoruz. Senin ilgili planın var mı yani avukatlığa geri dönecek misin bir süre sonra e, Ağazık, bir şey? Serkan mutlaka çalışacağım artık anka iki yaşına geliyor e, ama herhalde kaçta bir şeyler olacak bu burada çünkü artık Demet var aramızda. Demet'le beraber bir şeyler yapacağım. Ben pas ama şimdi Demet'e geldi. Çünkü Demet de burada şu örnek güzel yani. Burada beş yıllık kıdemli kırsalda yaşayan birileri bir de daha e, taze bir ay önce çok yoğun Demet Bilge'den bahsedeyim hemen. E, ya O da çok yoğun benim radikaldeki kendisi şefimdi. Birlikte çok uzun yıllarda çalıştık gerçekten. Yıl, zaten radikalde onu hemen kısacık başlık açın bir aile gibiydik. O aile hala da devam, devam ediyor ediyoruz. işte gördüğün gibi. Ee, sen bir ay oldu buraya geleli. Kafanda vardı e, ama bu kadar fizibilitesini yapmadın. E, dün akşam öğrendim ben de. Sadece bir defa gelmişsin Kaş'a. Bu, bu ikinci defa gelişimi. İki. Üç oldu. Üçüncü gelişsin ve Hı -hı. buraya yerleşmeye karar verdin. Sence... Siz deniyorsunuz tabii, bir yıl geldiniz bu köyden, kiradasınız şimdi deneyeceksiniz ama bunu karar vermek bile çok zor yani eve kapatıp gelmek. Ya ben 10 yıldır her sene aralıksız buraya gelirim evet, eve ve konuşunu konuşuyorum, buraya yerleşelim, buraya yerleşelim, buraya yerleşim 10 yıl 10 yıldan fazla oldu, yapamıyorum, çok zor bir karar. Nasıl yaptın sen, nasıl başardın? O yoğun gazetecilik hayatını bir kere bırakmak. E, hürriyette de çalıştın uzun yıllar daha sonra da tecrübelerin olduğu o kadar yoğunu bırakmak bir de, bir de şöyle oldu mu bir boşluğa düşmüş gibi hissettin mi yoksa çok mu iyi geldi yok hiç boşluğa düşmüş gibi hissetmedim e, zaten bu bir ara hani bırakmak gibi değil e, çok aralıksız çalışmış 22 sene aralıksız geçmişti gazetecikte yoğun bir şeydi e, bizim buraya taşınma arzumuz aslında işte vaf ve oldu. Kaş özellikle çünkü onlardan dinliyorduk işte hayal, e, hayalini kurduğumuz hayatı yaşıyorlar, sürdürülebilir olduğunu bize gösteriyorlar. 2018'de biz karar verdik. E, hatta bir şekilde Dilara'nın anlattığı gibi ikili bir hayatı kurabilir miyiz? Yani az önce söylediğin şey çok önemli, evi kapatalım mı kapatmayalım mı? İşte evi kapatıp mı gelmek lazım? Bir bakarız geri mi döneriz böyle tabii karışık şeyler. 2018'de karar verdik, oturduk konuştuk. Ya işte çok yorulduk. Biz sakin bir hayata geçelim, biraz kafa dinleyelim falan. Yeniköy balık şey kitapçısına gittik. Filtre kahvelerimizi söyledik, defterleri açtık falan, planlar yapıyoruz. 10 dakikada kahve bitti. Tabii yani gazetede alışığız ya böyle hop diye kahve içe, hayat planımızı bile o kadar sıkıştırdık, hızlı hızlı konuştuk ki ya dedik herhalde yapamayacağız. Biz çok hızlı yaşıyoruz falan. Ee, bu pandemi tabii ki işte yani o kısım aslında herkesin benzer şeyler işte ne yapıyoruz, sorgulamalar, geniş sorgulamalar, işte oturup konuşmalar falan. Hani Vap'ın, Dilara'nın hikayesinde çok istedik, yaptık var ya ben bizim hikayemizde de biz şunu düşündük. Neyi istemiyoruz? Şehirde olmayı. Kesinlikle istemiyoruz. Bu o kadar net, kesin bir duygu ki istememek de o zaman daha yolun açık oluyor ve o zaman işte evi kapatabiliyorsun. Kapattık. Ee, biliyorsunuz artık hani gazet. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Bu yayınla hayatımıza heyecanı katarak. <gülüyor> yine yine, yine, yine stres, stres stres soktum hayatınıza. <gülüyor> evet yine stresi yayın yapın. Erda zaten gazete duvarda şu an uzaktan tempo tempoyla çalışıyor. Ben sadece yeni bir iş için iki ay kadar bir dinlenme süresi verdim kendime. Dinleniyorum da işte zaten Anka, ya aramızda bir çocuk var ve onun dinamisi hepimize, dinamik hayatı hepimize yansıyor. Birbirimizle konuşuyoruz. Ayşe abla var, Ömer abi var ve o kadar çok şey öğreniyoruz ki onlardan yine arka tarafta Tamer abi oturuyor, Yavuz abi oturuyor. Böyle bir biz şanslıydık yani. Vahabların açtığı yolda ve güzel bir yere de gelmiş olduk. Ee, güzel de bir geçiş oluyor bizim için. Bir sürü de şey öğreniyorum. Yani kendi sökümü dikmek istiyorum artık. Ee, şimdi oldu mu? Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Demet'i uzun yıllardır tanıyorum. Ee, en son Hürriyet'te beraber mesai yapmıştık. Ee, yüzü bu kadar gülmüyordu. Gerçekten şu anda çok e, süremiz de çok azalıyor. 5 dakika kaldı nasıl geçti a anlamıyoruz. E, son bir tur geçeceğiz böyle. E, bu yayını neden yaptım? Başta söylüyordum. şimdi de söyleyeyim. Neden böyle bir yayın? Yani e, o şehrin sıkışmışlığında kendimizi hapsetmek zorunda değiliz. Niye çalışıyoruz? Yani para kazanmak hayatımıza devam ettirmek zorundayız. E, İstanbul'da yaşayınca büyük para ihtiyacı oluyor. Büyük parayı kazanmak için de çok çalışman gerekiyor. Ama böyle yerlerde... E, o kadar büyük paralar elbette ki bir paraya ihtiyacımız var ama onu alternatif bir işte o sürdürülebilirlik dediğim şeyde o bir ekonomik model kendine yaratabilirsen e, neden olmasın ve bunu e, wow, değil mi? sizden önce gelenler de var buraya yani daha öncesinde de o yolu açmış peşinden gelen insanlar var. Siz 5 siz sene önce geldiniz ve bir yol açtınız şimdi Demet geldi buradan çağrı yapalım herkes <gülüyor> nokta, nokta bildiriyorum. <gülüyor> kaşın, kaşın yeni köyüne gelin burası çok güzel. Yok böyle değil. Ben şunu da sık sık söylüyorum yani Anadolu'yu böyle çok gezmiş, evliyat, evliyat falan olduğumdan değil ama Anadolu'nun gezmedim birkaç tane şehri kaldı. Herkes kendi e, özel yerlerini, kendi cennetlerini yaratabilir. Her yer güzel. Yani ben yıllar sonra doğup büyüdüm. Karadeniz, Ereğli'nin o kadar güzel yerlerini keşfettim ki hep şunu söylüyorum. Yeter ki bakmasını bil, nasıl bakacağını bil. Ona baktıktan sonra yani şu anda güzel ama kötü tarafını da anlatayım. Burası şu anda... E, aşağı kaşın merkezinde inilmeyen bir sıcaklık var yani 36 derecelerde inanılmaz bunaltıcı bir havası var e, Temmuz Ağustos böyle geçiyor son söz ben yine şuna bağlıyım yani çok konuşacak detay var ama e, hakikaten buna böyle e, nasıl ilham verebiliriz insanlara vapa sorayım bu soruyu yani nasıl e, o karar vermek aşamasında yeni köy kahvecisine mi gitmek gerekiyor demek <gülüyor> sen de formül olarak o... Kitapçısına onu onu söyleyebilirsin. Son bir tür böyle yapalım insanlara. Çünkü eminim ben birçok arkaya... Herkes şu anda dinleyenler de böyle düşünüyordur kafasından. Ya benim bu hayalim var ama olmaz. Ben mesela diyorum ki asla yapamam. Asla, asla yapamaz mı insanlar bunu düşünenler? Ee, ona hiç inanmıyorum. Yani... E... Öncelikle bir gelip buranın havasını solumak gerekiyor. Ee, özellikle üstümüzde şu an tam üstlerimizde yaklaşık 1300-1400 rakımlarda... ...300-400 e, senelik sedir ağaçlarından oluşan bir orman var. Oraya çıkıp gözlerinizi kapatıp o ağaçların kokusunu e, burnunuzda hissettiğiniz zaman... E, ...ben yaparımı da daha çok hissedersiniz. Ben yaparımdan ziyade... Oranın sizinle kurduğu bağı hissederseniz orasını sizi bir şekilde buraya çekecektir. Ağzına sağlık ve dönerim. Şimdi Dilara'ya Dilara, ne söylemek istersin Serkan. insanlara böyle? E, belki de gerek de yok gerçi ama, bunu, yok, gerek yok. ama herkesin yaşamasına gerek yok tabii. Hayır şöyle söylemeliyim. Çünkü en azından bu... hayal kuranları, hayal, hayal gerçekleştirebileceklerine dair bir, bir, bir, bir, bir Serkan, şuna çok bir, inanıyorum. Gerçekten hepimizin bir yolu var. Hepimizin, Kimsenin kimseden daha özel, daha şanslı. E, o şu, e, o şu diye sınıflandırabileceğimiz bir durumumuz yok. Hepimiz istersek her şeyi yapabiliyoruz. Tamamen enerjimiz, tamamen o yolda olma arzumuz. E, bir buçuk senede biz o yollarda gezerken e, öyle bir dönüştük ki o ben değildim artık. E, i̇stedikten sonra kendimize bir yol çizip, her yerden çıkabiliriz. Bu hiç önemli değil. Nerede olduğumuzun hiçbir önemi yok. Gerçekten sadece kendimize inanmak ve biraz da kendi yapabileceklerini bulmak. Birbirimize özenmekten çok, ben ne yapabilirim? Yani hep bir, o onu yapıyor, bu bunu yapıyor, ben onu yapabilir miyim, onun şusu var, hayır. Hepimizin yolu ayrı, hepimizin Herkes başarabileceği, hepimizin yapabilir. kendi bir dünyası olabilir. İsterse olur. Bu da sizin dünyanız, ee, bu dünyayı görmek. Bu arada bir şey var mı? Bir böyle bir blog, e, sosyal medya hesabı, insanlar yok. bunları anlattınız, paylaşmıyorsunuz, yok. gelmesin Zaman, kimse. Zamanında var, tam artık evet. yok, tamam. Tamam, peki Demet, senin için nasıl oldu? Yani e, detayını konuştuk tabi ama yani sence insanlar e, yeterince istediklerinde yapabilirler mi? Buna, bunda engel var mı? Tek ya, engel kendileri yok, mi? Serkan'cığım şey. E, bu fikrimizi biz paylaşırken bir arkadaşım çok güzel şey dedi. Ya ben çok seviyorum kenti dedi. Çok güzel bu hayat dedi. Ya bu da aslında sürdürülebilir bir şey. Ya yani Herkesin işte uzağa gitmek, göç etmek gibi bir şey hayali olmayabilir dilarının dediği de doğru. Bir de göç etmek. İşte kentten köye, köyden kente, yurt dışına. Göç genel bir kavram. Onun içine giriyorsun ama her şey çok öznel. Her şey seni bağlıyor. Ne istediğin Önemli. Yani benim istediğim, benim yapmak istediğim şey birine şu an çok şey bu mu ya kö, köy hayatı diyebilir. Kimi çok daha baş. Ben fiziksel yorgunluğu şey tercih etmek istiyorum. Mesela beynim o kadar yorgun ki artık fiziksel yorulmak istiyorum. E kimle bu farklı gelebilir. E, sadece işte ne istediğini bilmek ya da işte az önce dediğim gibi neyi istemediğine karar vermek de bir adım. E, herkese bol şans ne istiyorlarsa <gülüyor> öyle olsun. <gülüyor> Benim aslında konuşmak istediğim burada yani programımız ekonomi, ekoloji. Ee, ya son Bana az söz verdin ama Vahap sen de bitireceğim. Yani burada e, geri dönüşümü yapıyorsunuz, kompost yapıyorsunuz. Her şeyinize de çok dikkat ediyorsunuz. Yani ben yaşadığınız evde de bile e, plastik, kimyasal malzemeler kullanılmamış falan. Birkaç tane böyle neler yapıyorsunuz? Çok pratik kompost Sutunuzu gördüm. Ben böyle e, daha doğal, daha çevreci yaşam için neler yapıyorsunuz? Birkaç tane örnek. Hakikaten bu son zaten vaktimiz. Son. En başta ya yani mümkün olduğunca evimizden fazla çöp çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani ana amaç on. Para elinde de tabi toprağımızı yetiştirdiğimiz ürünleri büyük bir üretim yaptığımızı söylüyorum ama kendimize yetiştiriyoruz. Neler yetiştiriyorsunuz? Hazırlıca. E, bu sene patlıcan, biber, domates, e, tamam. bamya, salatalık. Ee, kış zamanı böyle şey pazı yetiştirdik, bakla yetiştirdik. Tabii hep Ömer abilerle beraber, komşularımızla beraber inekler yetiştirdik. Ya sebzeler, neredeyse. Ağaçlar var, bu ee, şekilde. Vallahi yani ben burada yaşadığım için daha mı çok etkileniyorum. Radyodan bunu karşı tarafa geçirebildik mi siz dinleyicilere? Ama hakikaten o sebzeleri, meyveleri falan sayarken bile ben çok e, çok seviyorum. Toprağı da çok seviyorum. Bunlarla uğraşmayı da çok seviyorum. Çok özeniyorum. Dediğiniz çok doğru. Herkes yani özenebilirsin ama kendi modelini, kendi yolunu bulabilirsin. Herkesin bir yolu var hayatta. E, ben herhalde hayallerim var e, ama beynim herhalde bilmiyorum, biraz daha böyle gazetecilik gazetecilik şehirde atacak gibi öyle gözüküyor. Ama sizlerin hayatını gerçekten burada gördüm. Bizzat da geldim böyle. Bir <gülüyor> <Evet>. güzel <gülüyor> taciz geldim. Ee, programımızın sonunda da geldik. Hakikaten çok özel bir yayın oldu benim için de. Ee, İstanbul Süzce'ye kilometrelerce, yüzlerce kilometre uzaktan bağlandık bir ekonomi ekoloji programını kaçtan sunduk. Siz değerli dinleyicilerimize şimdi veda vakti bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça